79. Bölüm Mekke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke'yi terk edeli beri bir buçuk yıl kadar olmuştu. Hala hicret edemeyen, hala oranın baskısı altında kalanlar vardı. Bir fırsatını bulup kaçamamışlardı buradan. Utbe bin Gazvan bir gece, evinde tek başına yatsı namazını kıldı. Dışarıdan duyulmayacak derecede hafif bir sesle bir miktar Kur'an okudu. İçinde her zamankinin çok çok ötesinde bir gariplik vardı. Kendisine hidayet yolunu gösteren ve ebedi saadetin anahtarını veren Peygamber aleyhisselam Mekke'yi terk edip gitmiş. Onun arkadaşları da birer ikişer orada, vatan tutmuşlardı. Kim bilir? Orada nasıl bir huzur içindeydiler? Şimdiye kadar Kur'an'dan bir nice ayet ve sure gelmiş olmalıydı. Utbe'nin bunlardan hiç haberi yoktu belki de. Ve bir gün ne zaman geleceği bilinmeyen ölüm gelir de yakasına yapışı verirse, o zaman dur, daha ben Resulullah'a gidecektim deme imkanı olmazdı bu düşünceler altında gözlerinden akan yaşlarla el kaldırdı. Ey Rabbim! Kendi yurdumda garip kaldım. Sevgili peygamberine layık gördüğün Yesrib'de bana bir karış yerin yok mu? Bu küfür diyarında ben kulunu bırakma Allah'ım. Ergeç, büyükler büyüğü efendisine ulaşacağı ümidi bir an olsun yitirilmemiş ama bir yolunu bulamamıştı. Elleri semaya, gönlü Mevla'ya açılmış olarak ne kadar kaldığını bilmiyordu Utbe. Ancak göz kapaklarının ağırlaştığını hissetti. Kalktı ve yatağa uzandı. bu vuruluyordu. Hem çok hafif perdeden. Utbe bunları uyku arasında rüyada geçen bir olayın sesleri sanmaktaydı. Daha sonra devam etti bu takırtılar. Neticede rüya görmediğini anlayan Utbe yerinde hem doğruldu, kapıya doğru ilerledi. Kim o? diye seslendi. Benim, Miktat bin Amr. Beklemeden açtı. Hayrola ey Miktat? Vakit geçirmeden söze başladı. Kararımı verdim. Üç gün sonra yola çıkıyorum dedi. Neden bahsediyorsun ey miktat anlayamadım. Muhafız olarak yazıldım Şam'a giden kervana. Üç gün sonra gidiyorlar. Onlarla birlikte gideceğim. Ve bir fırsatını bulunca ver elini yesip kaçacağım. Bir başka türlü buradan gidebileceğime ümidim kalmadı. Ciddi misin ey miktat? Ciddi olmasam gecenin bu saatinde gelmezdim. Ben de seninleyim Miktat. Beraber olalım bu yolculukta. Ben de sana bunun için geldim. Kısa zaman sonra Miktat oradan ayrıldı. Karanlıklar içinde evine doğru ilerlemeye başladı. Biri taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, büyük amcası Haris'in oğlu Ubeyde'ye, beyaz bir sancak verdi. Emrine 60 kişilik bir muhacir grubu tahsis ederek Şam seferine çıktığını haber aldığı kervanı karşılamak üzere gönderdi. Yolcular Ahya suyuna vardıkları zaman durmak mecburiyetinde kaldılar. Orada konaklamış bulunan bir kervanla karşı karşıya gelmişlerdi. Kervan halkı onlara yabancı değildi. Onlar da Medine'den gelenleri biliyorlardı. Derhal sinirler gerildi. Bakışlar başkalaştı. Hatta saat bine bir Vakkas o gün Mekkelilere karşı ilk oku atmış oldu. Nitekim Mekke'de yine o ilk defa bir müşrikin başına bir devenin çene kemiğini vurarak yarmış ama bir daha böyle kavga gürültü çıkarılması yasaklanmıştı. İki taraf birbirine girme niyetinde değildi. Zaten Resulullah Efendimiz de onlara muharebe yapmalarını emretmemişti. Tam bu sırada kervan halkından iki kişinin ok gibi ileri atıldıkları görüldü. Bütün güçlerini bacaklarına vermişlerdi. Bütün güçleriyle Müslümanların saflarına doğru koşmaktaydılar. Bakın kaçıyorlar. Tutun bırakmayın. Bu barışmalar fayda vermedi. Belki de onları yakalamak için kovalamanın çıkacak bir çatışmaya sebep olacağı düşüncesi arkalarından kimseyi koşturmadı. Miktat ve arkadaşı Utbe, Müslümanlara kavuşmanın sevincini gözyaşlarıyla kutladılar. Muhacirler, aylardır göremedikleri, Haber alamadıkları iki dostu bağırlarına basmanın sevincini duydular. Sanki kervan bu iki arkadaşı arkadaşlarına teslim etme törenini rica etmek için yola çıkmış ve bu merasim ahya suyunun başında icra edilmişti. Alı olsun ey miktat, bunun acısı mutlaka çıkacak. Kervan halkından biri sesleniyordu. Miktat artık serbestti. Hesabın sorulacağım muhakkak. Göreceksiniz yaptıklarınızın cezasını. Sizi bir gün mutlaka pişman edeceğim. Devir ve teslim muamelesi bittiğine göre artık iki tarafta yollarına devam edebilirlerdi. Miktat ve Utbe, Resulullah Efendimiz'e gözyaşları içinde kavuştular. Bunca zamandan sonra da olsa yine bir araya gelinmiş, yine onun ruhlara hayat veren meclisine kavuşmuşlardı. Miktat ve arkadaşları mescidin yanındaki fakir Müslümanların kaldıkları Suffa'da misafir edildiler. Bu arada müşriklerden Kürz bin Cabir adında biri gizlice geldi. Medine'ye 3 mil mesafedeki otlaklara kadar sokuldu. Orada otlatılan develeri sığırları önüne kattığı gibi Mekke yolunu tuttu. Bu hareket Medinelilere açık bir meydan okumaydı. Bu, siz uykudasınız, kendi mallarınıza bile sahip çıkacak durumda değilsiniz demekti. Peygamber Efendimiz, beyaz sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Evlatlığı Zeyd'i Medine'de vali olarak bıraktı. Kürz'ü takip etmek üzere yola çıktı. Fakat Kürz bu işi yaparken, ''Adam sen de birkaç deve değil mi? Giderse gitsin.'' denilmeyeceğini, peşinin bırakılmayacağını adı gibi biliyordu. Bu sebeple geceyi gündüze katmış, Haber Medine'ye ulaşıp yola çıkılıncaya kadar bir hayli mesafeyi geride bırakmıştı. Bedir adı verilen mevkiye varıncaya kadar yapılan takip neticesiz kalınca, Kürz'le ile ileride hesaplaşmak üzere geri dönüldü. Kureşliler geçimlerini devam ettirebilmek için ardı ardına kervanlar düzenliyor, Müslümanlarsa bu kervanları ele geçirmek ve böylelikle Kureyşlileri dize getirmek için yolları kontrol altında bulundurma gayretini kütüyorlardı. Hiç değilse bu faaliyetler onlar için iyi bir göz oluyor. Artık buralardan ellerini kollarını sallaya sallaya geçemeyeceklerini anlamış bulunuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazen bizzat kendi de bu bölüklerle birlikte yola çıktı. Medine'den ayrıldı. Ayrılırken bazen Sa'd bin ubadiyi, bazen Sa'd bin Muaz'ı vekil olarak bıraktı. Amr bin Ümmi mektumu vekil yaptığı oldu. Bu tayinlerde, bazen Hazreç kabilesinin, bazen Evs kabilesinin büyüklerini seçmesi, bazen muhacirlerden birini görevlendirmesi, Medine Müslümanlarının her birine değer verdiğini, her birinin gönlünü alma yolunu tuttuğunu hatırlara getirir. Nebi Ekrem Efendimiz, Medine'den Kureyş kervanlarını takip için ayrılmış, fakat hiçbirinde onlara rastlamamışlardır. Bununla beraber, bu yolculukların bir kısmında, bazı kabilelerde birbirlerine zarar veremeyeceklerine bir saldırı anında saldırana yardımcı olmayacaklarına dair anlaşmalar yapılmıştır. Böylece Resulullah Efendimiz evvela Medine'deki kabileleri birbirine bağlamış, daha sonra Medine çevresinde bulunan kabilelerden gelebilecek zararları önlemiş oluyorlardı. En azından, Kureyşliler Medine üzerine yürüdükleri takdirde Medine çevresinde bulunan müşriklerden yardım göremeyeceklerdi. Hicretin üzerinden 17 ay geçmiş bulunuyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz Abdullah bin Caş kumandasında 8-10 kişilik bir manga hazırladı. Nereye gideceklerini, ne yapacaklarını söylemedi. Ancak Abdullah'ı çağırdı, eline bir mektup verdi. İki gün, Arkadaşlarınla birlikte yol aldıktan sonra, Bu mektubu açar ve emrime göre hareket edersin. Arkadaşlarından hiçbirini bu emri yerine getirmesi için zorak koşmayacaksın, dedi. Abdullah, Arkadaşlarını alarak yola çıktı. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Ancak gönüllerde Resulullah Efendimizin emriyle geldiğinin huzuru vardı. Madem ki onun emriyle hareket ediliyordu, Gönüllerde de onun aziz hatıraları bulunmalıydı. Yolculuk sanki onun da bulunduğu bir yolculuk olmalı. Onun varlığı hissedilmeli. Yürüyüş ve duruşlarda onunla yürünmeli ve durulmalıydı. Öyle yaptılar. Yılların biriktirdiği değerli hatıralar yad edildi. Puta tapan bir müşrik halinden adımlarının her birini Allah rızası için atan, her attığı adımda İmamül Enbiya ile beraber olabilme arzusuyla kıvranan insanlar durumuna getiren aziz dostun güzel sözleri nakledildi. Onun Allah Teala'dan aldığı ve kendilerine ulaştırdığı Kur'an ayetleri sohbetlere vesile oldu. İki günlük yolculuk böyle geçmişti. Bu yolda dağarcıklarda bulunan bir iki hurmayla karınlar doyurulmuş, kırbalarda taşınan ılık sular içilmiş, vücutlar yorulmuş. Fakat gönüller, gönül sultanının hatıralarıyla dinlendirilmişti. Sanki onlar attıkları her adımda Resulullah'a biraz daha yaklaşıyor. Varlığını içlerinde daha kuvvetli bir duyguyla duyuyorlardı. Bir mona yerinde Abdullah mektubu çıkardı. Önce kendine okudu. Emrin her zaman baş üzeredir ya Resulallah, dedi. Sonra arkadaşlarının duyacağı bir sesle tekrarladı. Bu mektubu okuduktan sonra Mekke ve Taif arasında bulunan Nahle mevkiine git. Orada Kureyş'i gözetle. Bilgi edin ve bize haber getir. Daha sonra arkadaşlarına döndü. Hiçbirinizi bu emri yerine getirmeye zorlamamak üzere... Resulullah Efendimiz'den emir almış bulunuyorum. İçinizden arzu eden Medine'ye dönebilir. Bu dönüşünden dolayı asla ayıplanmayacak. Mazur görülecektir, dedi. Arkadaşlarından hiçbirinin sesi çıkmıyordu. Sen ne dersin ey Ebu Huzeyfe? Ebu Huzeyfe gözlerini Abdullah'a çevirdi. Sen neler söylüyorsun diyen bir bakıştı bu. Bir iki saniye süren bir bakıştı. Daha sonra Ebu Huzeyfe, gözlerinin anlatmak istediği manayı diliyle şöyle tercüman etti. ''Biz ne diyeceğimizi yıllarca evvel söylemişiz ey Abdullah. Yurdumuzu, aile ocağımızı, babamızın geniş servetini hep Resulullah Efendimiz'e bağlı kalma uğrunda verdiğimiz sözle terk ettik. Artık bu yoldan bizim için dönüş yoktur.'' dedi. Ebu Huzeyfe, Meşhur Utbe bin Rebiya'nın oğluydu. Müslüman olurken, hatırı sayılır bir servetten ayrıldığında hiç şüphe yoktu. Abdullah'ın gözleri, daha sonra sırasıyla Ukkaşe bin Mihsan'ı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, Utbe bin Gazvan'ı, Vakıt bin Abdullah'ı, Harit bin Bükeyri, Süheyb bin Beyza'yı, Amir bin Rebiya'yı buldu. Hafifçe başla yapılan işaretler, Ebu Huzeyfe'nin dile getirdiği karar üzereyim, dönüş yok manasını ifade etmekteydi. Ve karar kısa zamanda verilmişti. Artık burada beklemenin bir faydası yoktu. Ver elini, nahle dediler ve yola koydular. Yolda saat ve hutbenin, Nöbetleşe bindikleri deve kaçınca iş değişti. İki arkadaş onu yakalamak üzere ardından koştular. Yolcular onları saatlerce beklemelerine rağmen gelen yoktu. Daha fazla beklemek fayda getirmez. Verilen emir yerine getirilmiş olmazdı. Bu sebeple Abdullah yürüyüş emrini verdi. Nahleye vardılar. Çok geçmedi. Tayyip tarafından gelen küçük bir kervan geldi. Nahlede konakladı. Tarih, hicretin ikinci yılının, Cemaziyel Ahir ayının son gününü gösteriyordu. Müminlerden Ukkaşı bin Mihsan'ın başı tıraş edilmiş vaziyetteydi. Onlara doğru ilerlediği zaman, kervandakiler onu gördüler. ''Bu adamlar Umre için gelmiş olmalı.'' dediler. Endişeye düşmediler. Akşam olmak üzereydi. Yarın Recep ayının ilk günü girecek her çeşit kavganın, saldırının sona erici haram aylar başlamış olacaktı. Ancak Cemaziyel Ahir ayının son gününde mi, Recep'in ilk gününde mi olduklarını kesin olarak tayin edemiyorlardı. Bu sebeple de Karşılarında bulunan kervana hücum edip etmeme hususunda bir karara varamıyorlardı. Fazla tereddüt iyi olmaz diyen Vakıd bin Abdullah bir ok fırlatı verdi. 2 saniye sonra karşı tarafta bir adam cansız yere serilmişti. Ölen Amr bin Hadrami idi. Ok yaydan çıkmıştı artık. Bu işin dönüşü olmaz. Ölen tekrar diriltilemezdi. Kılıçlar sıyrıldı ve ileri atıldılar. Müzik Nihayet birkaç kişiden ibaret olan kervan halkı için kaçmaktan başka bir yolun olmadığı kısa zamanda anlaşılmış bulunuyordu. Her şeylerini bırakarak Mekke tarafına doğru yıldırım hızıyla kaçışıyorlardı. Fakat bu arada Osman bin Abdullah ve Hakem bin Keysan yakalanıp esir edilmişlerdi. Gidenler soluklarını Mekke'de aldılar. Anlattıkları hadise dinleyenlerin neşesini kaçırdı. Yüreklere bir sızı düştü. Artık Şam yolunun kendileri için bir hayalden öte kıymeti kalmayacaktı. Kureyş'in iki can damarından biri kesilmiş durumdaydı. Ölen Amr'ın kardeşi Amir fena halde sinirlenmiş. Müslümanlardan birini öldürüp kafa şarap içeceğine dair yeminler savurdu. Öteden beri de konuşulan hep Amr'ın kanının yerde kalmayacağı konusuydu. Bu kanın hesabı mutlaka sorulacak. Onun acısı yerde bırakılmayacaktı. Aramay'da yolcuya saldırma iznini Muhammed kimden alıyor? Davet ettiği yolun, Doğru bir yol olmadığına bundan iyi şahit mi olur?" diyenler vardı. Haber gönderelim, esirlerimizi isteyelim. Aramayda yaptıkları saldırının hesabını soralım diyorlardı. Kervan olduğu gibi Müslümanların ellerine geçmişti. Güneş batmak üzereydi ki ufukta incecik bir hilal fark edilir hale geldi. Demek ki o akşamdan itibaren Recep ayı başlamış bulunuyordu. Abdullah bin Caş, ''Arkadaşlar'' dedi, ''Görüyorsunuz, kervan bizimdir. Ancak bunun beşte birini Resulullah Efendimiz için ayırıp geri kalanını bölüşeceğiz.'' İtiraz eden olmadı. Bölüşme işi halledildi. Abdullah esirlerden Hakem bin Kays'ı öldürmek istediği engel oldular. ''Resulullah Efendimiz'e götürelim, kararı o versin'' dediler. Medine'de durum anlatıldığı zaman Resulullah Efendimiz bundan memnun olmadılar. Ben size haram ayda kavga çıkarın dememiştim dedi. Kendisi için ayırdıkları hisseyi de kabul etmeyince onlar da telaşa kapıldılar. Medine'deki arkadaşları da bu işten hoşlanmamışlar. Size emredilmeyen iş yaptınız demişlerdi. Böyle bir zamanda karşı taraftan birinin öldürülmüş olması ve kervanın ele geçirilmesi en çok Yahudileri memnun etmişti. Başlarına belayı kendileri satın aldılar. Artık muharebe kaçınılmaz hale geldi diyorlar. Kureyş'in işi bu kadarcıkla bırakmayacağını mutlaka kan davasıyla ortaya atılacağını söylüyorlardı. Onlara göre Müslümanların ağır bir mağlubiyetle ezilecekleri muhakkaktı. Ortadan kaldırmak Yahudiler için fazla bir mesele sayılamazdı. Resulullah aleyhisselam esirleri İslam dinini kabul davet etti. Hakem Resulullah'ın bu teklifini yakışıksız sözlerle karşıladı. Emrinin sonuna geldiğini fark eden ve dili açılan bir insan görünümündeydi. Ağzından çıkan terbiyesizce ifadeler... Hz. Ömer'i şu teklifi yapmaya zorluyordu. İzin ver de şunun boynunu vuralım ey Allah'ın peygamberi. Ama Efendimiz ona izin vermedi. Osman'da yapılan teklifi kabul etmemiş, Müslüman olmamıştı. Aydınlığa Doğru programımızın 79. bölümünü dinlediniz.